Bu adamlar kendisini İslam'a nispet ediyor. İşte bazı e, tekfire mani durumlar söz konusu. Böyle şeyler vardı. Ama bu adamlar namazı yasakladıkları anda yani, e, daha önceki durumları da tartışılabilir şeyler. Mesela İstanbul Sözleşmesi. İnsanlar çoğu bu detaylarını bilmiyor esasında. Bundan dolayı bile tekfiri söz konusu olabilirdi bunlar yani böyle bir sebepten dolayı tekfir edene de karşı çıkmazdık yani ama meseleyi genelleştirerek kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirdir diyenlere biz karşı çıkıyoruz niye karşı çıkıyoruz çünkü bindikleri dalık kesiyorlar böyle bir genellemeye gitmek tayyibi götürmek için değil kendisini götürüyor farkında değil çünkü pek çok meselede Allah'ın indiriyle hükmetmiyor Hepimiz için de söz konusudur. Yani her meselemiz Allah'ın indirdiğiyle hükmedemeyebiliriz bizler. Bunu genel alev ıtlak, işte burada Cahret de mazeret değil, işte tevilde de mazeret değil, hiçbirisi mazeret değil diye genelleştirirsen, burada sadece Tayyip'i götürmüyorsun. Ta Ömer Radyalan'a kadar götürürsün yani. Biz bu genel yargıya karşı çıkıyoruz. Tekvircilerin e, buradaki metot hatalarına karşı çıkıyoruz. Mesela Tayyip'in tekviri ya da tekviri dinlemesi noktasından değil, usul bozukluğuna karşı çıkıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de e, işte dediğimiz gibi daha öncesinde, pandemi öncesinde böyle bir durum vardı. E, hatta İbn-i Teymiye'nin fetvasını yayınladım. Hatırlarsanız bu Moğolların durumu ilgili. Moğolların Müslüman mı, kafir mi olduğu meselesi de tartışılmış geçmişte. Ama İbn-i orada değerlendirmesine bakarsanız yani o yazıyı dikkatli okursanız, yani bunlara Müslüman demek çok zor. Müslüman demek zor da acaba bunlar zındıklar kapsamında mıdır? Yoksa mürtetler kapsamında mıdır? Meselesi girift bir meseleydi. Ama pandemi olayla netleşti. Çünkü kendi itikatlarına göre de kafir oldular. Öbür türlü bize göre kafir olacaklardı. Biz tekbirci olacaktık. Ama şimdi kendi itikatlarına göre de kafir oldular. Namazı yasaklamak, cemaatte namazı yasaklamak burada böyle e, mazeretler, teviller, e, böyle geçersiz teviller götürmez yani. Ne oldu şimdi? Yöneticin kayboldu. Sadece Türkiye'de değil. Bütün e, Müslüman ülkelerindeki yöneticilerde de aynı şeyde, aynı sistemde. Bir de biz bunun arka planını öğrendik. Yani bu uzun soluklu bir çalışmanın devamıdır. E, satanistlerin, paganistlerin, e, işte bu küreselleşme, küresel devlet kurma şeyindeki sistemine bunlar tamamen adapte olmuş ve bu adaptasyon süreci içerisinde namazı da feda etmişler. Cemaatle namazı da hiçe saymışlar. Ha, kıldıkları namaz zaten bize göre namaz değildi. O bir daha üzere bir namaz zaten. Ama namazı yasaklandı. Böylesi bir namaz bile yasakladılar bunlar. E, bunun üstüne İstanbul Sözleşmesi'ni de kat artık. Başka şeyler de kat. Şimdi pandemi ile beraber gelen maske olayı falan maskeye sadece maske olarak bakarsan nedir ki bir bez parçası? Ama bu başka bir şey ifade ediyor. Bakın bugün bir tanesi videosunu paylaştım. Ne diyor? Elon Musk'un karısı daha 2019 senesinde bugünkü bu maskeleri takıyor. Bununla şey yapıyor, klip çekiyor. Yani bu maskenin ayrı bir sembolü var. İtaat sembolü, şeytana kulluğu temsil etme. Şimdi şuradan adam geçiyor. Biz bu adamı hani İslam Devleti şey İstanbula e, Müslümanların yönetisi olduğunda diyorduk ki ya bu işte vebal onlar bunlar İslamla hükmetmiyor kadıları İslam'a göre hükmetmiyor e, işlerine geldiği yerlerde İslam'a göre hükmetiyorlar işlerine gelmedi yerde hükmetmiyorlar vebal top onlardaydı ama bunlar devirden çıktı şimdi bütün her fert, her Müslüman kafiri Müslüman tanımak zorunda değil mi? E şimdi ben e, madem selefiyim yani sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken hangi itikat üzerindeyseler hangi amel, hangi kabuller, hangi değerler üzerindeyseler bununla değerlendirmem gerekiyor. İnsanları da böyle değerlendirmem gerekiyor. Şimdi birisi çıksa gelse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yanına işte tren kıyafetleriyle deme Müslüman oldum dese bunun şekle Müslümanların şekline girmesi lazım. Yani bu fıtrat da bunu şey yapıyor. İlla ki alim falan olmak gerekmiyor yani. Bu İslam'ın zahir şeklidir yani. Yani düşünebiliyor musunuz? Sarıksız başarcık, Allah Resulü'nün da sabeli gelsin. Veya kulağı küpeli, ne bileyim daha başka şekillerde. Yani böyle o toplum içerisinde, Müslüman toplum içerisinde bunun böyle kabul görmesi mümkün değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine uzak beldeden, biat etmek üzere gelen adamın boynunda muska var diye biatını almıyor. Sebebini soruyorlar da öyle açıklıyor. Açıklamıyor da sebebini. Niye biatını almadın? Diyorlar ki Allah nasıl? o da bizimle geldi onun biatını niye almıyorsun? Yani onun Müslümanların neden kabul etmiyorsun? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun boynunda muska var o muska boyunda olduğu sürece bu bir müşriktir diyor yok bu işte selam vererek gelmiş namaz kılıyor muyuz, kılmıyor muymuş, bunlar değil bak mesela şeklen e, müslümanın şeklinde olmak zorundasın tanıdığım olur adam İslamın şeklinde değildir işte frenkler gibi giyiniyor, cehaleti var, şu var, bu var ama işte namaz ehlidir falan filan onun müslüman olduğunu bildiğin için işte selamını alıyorsun falan filan bu ayrı, bu tanıdığım birisi ama tanımıyorum kardeşim. Bugün aramızda ateistler var, deistler var, adisincacılar var, Yahudiler var, Hristiyanlar, laikler var, Atatürkçü var, bilmem nesi var. Müslümanla aynı şekil, aynı görünüm içerisinde. Yani Müslümanım diyenler. Ne bileyim kardeşim, adam inan, deist de selam veriyor. İnanmadı da o toplumun geleneklerine uymak için yapıyor. Şimdi Duruma baktığımız zaman yine bu konuyla ilgili delilleriyle yazıyı da atmıştım. Genelleme yaparak hükmetmek peygamberlerin yoludur diye. Yani bir toplum, peygamberin gönderildiği toplum içerisinde yaygın olan bir şirk var. Herkes o şirk rütüellerinde uyum gösteriyor. Ama sen bilemiyorsun hepsine hüccet ulaşmış mıdır, ulaşmamış mıdır veya ikrah sebebiyle mi yapıyor falan filan. Ne yapıyor? Kavmin hepsine birden toplam hükmediyor. Zahir neyse ona göre hükmetme biz zahire göre hükmediyoruz zahirine bakıyoruz ben kimsenin kalbini yarmakla umurulmadım yani e, dolayısıyla biz e, pandemiden sonra çok sıra dışı bir durumun içerisindeyiz yani yönetimler kaybolmuş bazı hadislerde zaten buna işaretler var Beccal'ın çıkışı habercisidir bunlar yani bu yönetimlerin kaybolması, Müslümanların şey araması. Biz bunun şu an e, ramağındayız, sınırındayız. Yani büyük olayların sınırındayız. Safımızı düzgün belirlemezsek, yani istediğimiz kadar ruhsatlarla kaçınmaya çalışalım, bu bizi bulacak. İmanlar, imtihan ediliyoruz yani sürekli. Sadece insanlar bu imtihanın farkında değil. Umurtamazsan farkında olmazsın. İslam üzere yaşıyorum zannedersin. Öyle gidersin yani. Hangi saatte olduğunu verirsin. E şu an mesela diyoruz ki işte cemaatle namaz iptal olmuş. Gitti yani. Türkiye'de yok. Başka ülkelerde var mı? Tıyı da köşede cemaatle namaz devam ettirenler vardır belki. Ama biz şu an burada gördüğümüz biz kendimizden mesulüz. Burada e, bir topluluk komple cemaatle namazı terk ettiğinde hepimiz bundan mesulüz değil mi? Ha, beş vakit namazı cemaatle kılmak. Biz bunu neden yapamıyoruz şimdi? Zamanında söylenen şeyler çok önemsenmediği için yapamıyoruz. Mesela tek bir yere toplanma. E, hepimiz ama kendimizi bundan hiç mesul hissetmiyoruz, sorumlu hissetmiyoruz. Yani nasılsa işte mesciden uzağız. Uzaksın da kardeşim yakınlaşma imkanı vardı. Bu çağrı yapılıyor diye. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Bir araya gelelim vela ve vera e, düzgün uygulansaydı Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık en yakınların dahi olsa o kabilelerinden ayrılmak zorunda kalan gariplerden olabilseydik kabilelerimizden ayrılırdık yani Allah için bir araya gelmemiz Allah için bazı sıkıntılara katlanmamız ondan sonra e, kendi sistemimizi kurmak zorunda oluşumuz yani biz niye işte başkalarının işinde diyorsun ki işte ben işe gitmek için maske <gülüyor> takmak zorundayım. Yahu öncesindeki bazı eksikliklerimiz sebebiyle bunlara muhtaç kalmışız aslında biz. Ama bundan hiçbir Müslüman kendisi sorumlu hissetmiyor. Kimse e, yani bu bebal bana ait değil şöyle oldu böyle oldu. Herkes e, toput başka yerlere atacak e, malzemeye sahip. Ama bunlar yani Allah katında ne kadar geçerli olacak bize. Yani biz tutup da hani burada şeriatın e, yüklemediği şeyi insanlara zorunlu kılalım. Bunu şeyle değiliz kardeşim. Uzakta da olsan geleceksin. Mescidde beş vakit namazı beraber kılacağız. İşin de olsa terk edip geleceğim falan filan. Bunu diyebilecek bir salatine sahip değiliz. Çünkü da böyle bir şey yok. Ama şeriatta şu var. Senin böyle bir ortamı oluşturman lazımdı. Müslümanlar olarak bir araya gelip de yani kafirlere veya şirketine, bidat evine muhtaç olmayan şekilde e, kendi sistemini kurabilecek e, şeyin vardı. En azından bu yolda çabalayabilirdin. Yani elhamdülillah. Yani burada kardeşlerimiz bu konuda e, güçler nispetince veya anladıkları oranda e, katkıda bulunmaya çalışıyorlar ama biz bundan bahsetmiyoruz. Bahsettiğim gibi dar Sunne grubunda 100 kişi var şu an. 100 küsür abone var. Yüzümüz bir arada olsaydık, biz devlet gibi olurduk. Ama e, yani benim e, rahatsız olduğum işin özü anlaşılıyor yani. Yani neyin içerisindeyiz, neye doğru gidiyoruz, kıyamete yakınız, e, bizi ne bekliyor? Yani ciddi bölünmeler olacak. Türkiye hadislere baktığın zaman e, kafir devleti geçiyor. Küfür ülkesi geçiyor. Niye? Ha düne kadar işte kafir ülkesi değildi falan bugün mü? Evet. Deccal'in çıkacağı zamanda Türkiye kafir ülkesi geçiyor. İstanbul kafirlerden fethedilecek. Müslümanlar savaşacak. Ya yani savaşmadan alınsa bile savaşmadan alınacak ama kafirlerin elinden yani deccalin sisteminden kurtarılacak e şimdi bu sistemi görüyoruz gözlerimizde insanlar farkında değil bu maske takanlar deccalin ordusu bilerek veya bilmeyerek e menfaat sebebiyle şu sebep e zaten deccalin yanındakiler de menfaat sebebiyle olacak bu ordu oluşturuluyor Yani Dolayısıyla bizim e, Vaka olarak Karşı karşıya kaldığımız e, Çözülmesi gereken yani Çok çok yönlü araştırılması gereken Pek çok meselemiz var Bu kardeşlerimiz Burada olan kardeşlerimiz e, Bu derslerden istifade Edebilselerdi En az 5-6 tane daha araştırma Yapabilecek kardeşimiz olurdu ortaya malzeme koyabilecek iştahat edebilecek kardeşimiz olurdu yani biz çip takamıyoruz sen müşteyi bulacak. bizim böyle bir şeyimiz yok yani herkesin kendisini bu işe vermesi yani vazife edilmeye bağlı kim neyi önemser vazife edinirse onun ehli olur potansiyel olarak hepimizde var bu yani Neyi istiyorsun, neyi başarmak istiyorsun? Başarabilirsin. Demek ki o konuyu ya gerektiği gibi özümsememişsin ya anlamamışsın. Başka bir açıklaması yok bunun. Yok işte beceremedim, beceremedim. Yani bu mazeret kapısını bizim baştan kapatmamız lazım bir kere. Yani biz en zor bir kulluğun şeyi içerisindeyiz. Yani öyle bir zamandayız. Bilgisizlik, ilimden geri kalmak bizi helak eder. Biz sahabeden çok daha fazla e, ilme gayret göstermek zorundayız. Çünkü onlardaki, onların ilimden uzak kalması, işte dünya işlerinden uğraşması onları helak edecek durumda değildi. Bidat fırkaları yoktu. Küfür bu kadar, hani e, onları tehdit eder pozisyonda değildi. İtikadi muaynada. Biz daha fazlasına muhatabız bu zamanda. Belki onlar, işin e, bedenen daha çok zahmetini çeken bir pozisyondaydılar. Biz bedenen işte silahların, mızrakların, kılıçların yarasına muhatap değiliz bu cadımızda. Ama e, feda etmemiz gereken daha başka şeylerimiz var. Yani neyi önemsiyoruz, neyi kayıtediniyoruz. Bunu iyi belirlememiz ve bu kayıte uğrunda e, çok çabalamamız gerekiyor. Çabalamazsan gidersin. herkesin kendi ayakları üzerinde durabilir olması lazım. Kur'an ve sünneti. Hadis kitaplarıyla çok sıkı haşır neşir olması lazım. Çünkü hadis, hadislerde abdest meselesinde okuduğun bir hadis bile sana yol gösterir. Siyasi manada e, senin yönünü tayin edebilir. Düşünerek, tefekkür ederek okumak lazım. Kur'an'ı ve sünneti olayları bu e, yüzden buna göre e, tahlil edebilmemiz ancak buna bağlı. Dediğim gibi e, çözmek zorunda olduğumuz meseleler var. Karşı karşıya gelebileceğimiz meseleler var. E, şu an çok uzak gelebilir. Dediğim gibi mesela maske e, basit bir şey. E, bu, bugün maske, yarın aşı. Yarın aşı. Aşı yaptırmaya. İşte otobüse binemeyecek, dolmuşa binemeyecek. O zaman aşı mı yaptıracağım? Yani bunu biz kendi nefsimize soralım. Yani. O zaman aşı mı yaptırayım? Çip mi taktırayım yani? İşe gidip gelebilmem için çip taktırmam lazım. Buna mı ruhsat bu sefer? Yani o sorunu başından çözelim. Boynunu eğersen tepene basarlar. adından Müslümanlar karşı çıkmayacak. O yüzden daha çok zor işte. Ee, ciddiyetini algı atmakta da bize bağlı. Biz bunu ciddiye almazsak başkası ciddi ciddiye almaz. Yani bir işin farkında olanlar bunun ciddiyetini ortaya koymazsa, Mesela e, o Tarık bin Şerif radiyallahu rivayet ettiği hadiste hani sinek kurban etme meselesi var yani ne kadar İsrail'e, yani geçmiş kavimlere ait bir mesele de olsa bizim şeriatımızda bir ruhsat var. Yani can tehlikesi karşısında. Biz daha can tehlikesiyle karşı kalmadan e, ruhsatlara sarılıyoruz. Mesela burada. Bir sinek olsun bari kurban et diyorlar. Ve bununla müşrik oluyor. Diyorlar mesela, şeyden diyorlar. Onu da oraya girebilmek için tabii ki e, tevil, mazeret veya ruhsat için sebepler, malzemeler vardı ama eski şeriatlarda böyle bir ruhsat yoktu. Yani onun canından olması ama o sineğe kurban etmemesi gerekiyordu o şeriatında. Şu an anlat, şu anki ortamı da anlattın kendimizden yani olmamız ama o sineye kurban etmememiz. E tabi bu, biz bunun bir, bak tevit meselesi bir olduğunu anladıysak bir eğer, tevit meselesi bir olduğunu anladıysak bu e, oruna can verilecek bir şeydir. Şimdi yakın tarih, eski bir plak meselesi. Evet. Ne evet. var canım işte fötür takı versin, adam orkusu adam idam edecek. Yani. Elmalı Hamdi yazır. Fötür takmamak için Elmalı Hamdi yazır. Kelamcı. Bize göre itikadı. Bozuk sapık. Aynı zamanda tarikatçı bir adam. Evinden çıkmazdı. Ama Ömer nasıl bilmem. Fötür takar gezerli. Yani o zaman şartlarına kıl. Kıyafet şeylerinde. bunu şart koştukları için. Aynı dönemde Said Nursi işte saçlarım kadar başım olsa Allah yolunda feda olsun diyor. Çünkü bu sünnet seniyedir. Bak farz da demiyor Şinnet seniyedir diyor Sarı. Bunu öldürmeye çalışıyorlar. Adam bunun için hapislere atılıyor. Şey yani başka şeylerde olsa sebeplerden birisi bu kılık kıyafet kanununa uymamaz Yani biz sapıklar kadar mücadele veremiyoruz. Az önce de cehennem çıkı zamanına değindiniz ya hocam. İstanbul fethedildikten sonra çıkması çok. Wow. Sanki evet, bir kadesi Cehennem çıkmadan önce yani onun sistemi hazır, o sisteme karşı mücadele ediliyor. Diğer bir nasıl anlatılıyor? Kitab ehliyle e, ittifak ederek ortak bir düşmana karşı diyor. Şimdi baktığın zaman Avrupa'da Kitab ehli, Hristiyanlar maske karşı çıkıyor. Sanki bir kadesi yıkılmış da o şekilde ondan sonra ortaya çıkıyormuş gibi. Evet. Yani onları tabii tam oturtmak şu an için zor. Yani bir şey söylersin, görün yaparsın ama olaylar farklı şekilde seyreder bilemezsin. Yani kıyamet alametleri genellikle böyle muğlak geliyor. İşaretler şeklinde geliyor. Yani bu kesin şöyledir, kesin öyledir diyemiyorsun ama bir vaka var orada. Yani kesin bildiğimiz bir vaka var. Saflar ayrılması var yani. Zaten bir hadiste İki çadır olacaksınız diyor. İçerisinde imanın bulunmadığı nifak çadırı ve içerisinde nifakın bulunmadığı iman çadırı diyor. Yani bu aydınlığın hatları çiziliyor. Olayların ama ne şekilde, hangisi olamayla gerçekleşeceğini bu iştahda dayalı, yoruma dayalı bir şey. bir sadece içinde bulunduğumuz pozisyonda ne yapmamız gerekir? Bunu iyi idrak etmemiz mecaz anılıyor hocam Yani. Necaz. Yani tayfaları rast ediyor. Gerçekten çadır olacak. Orasını bilemeyiz. Ama önemli olan bu tayfaların ayrılması. Ve bunu küfür demiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Nifak diyor. Yani kendisini İslam'a nizmet edenlerin Ayrılacağını söylüyorum. Orasında e, bir kapalık var. Burada, yani İstanbul'un fethi meselesi, Allah'u Aleyh çok büyük ihtimal, yani zahiren anlaşılan, ile birlikte olacak. Dağde et çıkmamış olacak. Yani Mehdi e, bu şey olarak, yani hadiselerin anlatımından genel olarak çıkardığımız bir şey. Mehdi'nin bulunup bulunmaması. Belki Mehdi de bulunmayacak. Ama şu gerçek. Yani Müslüman dünyasında Araplardan veya Türklerden yani hepsinden böyle uyanışta olan insanlar olacak ki bunlar Mehdi'yi talep edecekler. Arayacaklar falan, bulacaklar. Bunlar talep edecek. Yani böyle bir uyanış nesli çıkacak. Bir uyanış çıkacak burada. Yani bu nifak çadırına muhalefet eden bir topluluk oluşacak bir şekilde. Biz göremiyoruz yani böyle bir e, hareketlenmeyi ama olacak. İnsanlar e, sorgulayacaklar ya. Yani. Müslümanların yönetisi bulunmayacak meselesi hocam. Bu Çok bir sürü pandemi bir sürü. pandemi olayı küreselleşme, yöneticinin bulunmaması demek. Bu küreselleşmenin içerisine dahil olması demek. Dünya Sağlık Örgütü özellikle pandemi kullanıyor buna, insanları yatkın hale getirmek için. İşte küresel e, bir yönetim şeyine sahip olsaydık böyle sıkıntılar yaşamazdık diyor mesela. Açık açık söylüyorum. Her ülke ayrı kendi başına tedbir almaya için böyle sıkıntılar çıkıyor diyor. Halbuki o sıkıntılar çıkaran da kendisi. Grupsel yapının lideri belki Tayib olacak. Yani en iyi uyum gösteren Tayib görünen. Transpiler stress çekiyor yere geldiğinde. Yani uyum sağlayanlar. Ya da bir başkası bilmiyorum yani görünen Tayib şu an. hayib oluşsa ne olacak? Millet atlayacak vay biz tayyidiz olmuşlar dünyaya. Müslümanlardan yapıyorlar. birisi olmuş olacak. Hı. Evet. Ne derseniz. Kim zaten? karşı çıkacak? Teksten karşı çıkacak. Biz hangi safta olacağız? İstasyonları böyle Yani burada dünya sağlık örgütü bizzat kendisini maske zararlıdır dediği halde bunu zorunlu tutması, bunu devlet politikası olarak mecbur tutmaları aslında Müslümanlara bir işaretdir yani ne alayım Müslümanlar hem zararlı hem zorunlu tutuyorsun ya yani sözde korona salgın varsa bile buna hiçbir faydası yok. Yani bilimsel ha, ha. açıklamalarla saygınlar. Buna rağmen bunu zorunlu tutuyorsa bunun bir manası var. Sembolik ibadet değeri var. Şeytan için yani. O yeni asırın şey yaptığı Amerikalı bilim adamlarının yaptığı şeyde koronaya karşı hiçbir tedbir almıyor. Hiçbir etkisi yoktu. Yani. Ya bu bilinen bir şey aslında. Bilinen bir şey. Kendi ağızlarıyla söylemeleri kendilerine bu... değil şeytanın güdümüne girmiş insanlar yani bu dini benimsemiş aslında onun sembolik ibadetine uymadığın için işte maskeni tak diyor aslında bilerek veya bilmeyerek şuurlu veya şuursuz bir şekilde yani Müslümanlar burada duruşunu net koyması var yok işte ben sigara içiyordum falan filan böyle işte mazeretlerle değil hayır kardeşim benim inancım maske takmayı reddediyor benim inancıma göre bu şirktir. Bu şeytana ibadettir. Satanistlerin ibadetlerindeki sembollerindendir maske takmak. Ben bunu yapmıyorum. Öldüreceğim mi, asacak mı? As. Takmıyorum. Yani Müslümanlar bu kararlılığını göstermezse olmaz. Türkiye'de ve Hindistan'da Türkçe ezan, Türkiye'deki Türkçe ezan meselesinde, Hindistan'da da böyle kendi dillerinde yap, ezan yap, yap, meselesi olduğunda yap, Türkiye'de olan bir şey pilot başlıyorlar tabii pilot başlıyorlar böyle alet şey yapmıyorlar halkın e, tepkisini kontrol edemeyeceklerini bildiklerinde tabii o zaman bugünkü sosyal medya olay yok şey olayı yok yani internet telefon böyle e, yaygın iletişim ağa da yok halkın net tepki vereceğini de bilemiyorlar o yüzden pilot olarak başlıyor Hacı Bayram'da Pilavoğlu Pilav oldu. Pilav oldu da sabık. Ama bunun mücadelesini verirmiş adam. Pilav ol cemaatinden bir adam çıkıyor Allahu Ekber diyerek Arapça zayıf okuyor. İndiriyorlar bunu. Artık öldürüyorlar mı? Yoksa tutuklayıp mı indiriyorlar? İndiriyorlar. Bir kişi daha çıkıyor, onu da indiriyorlar. Bir kişi daha çıkıyor, onu da indiriyorlar. Bir kişi daha çıkıyor, onu da indiriyorlar. Sonra bütün köy, kalabalık geliyor. Baktık bakıyorlar ki bununla baş edemiyoruz. Türk cezağı o yüzden vazgeçilmiyor işte. Tüm mücadele lazımmıştı. Işte. Hindistan'da öldürüyorlar. Türkiye'dekini bilmiyorum. İngiliz asker. Hindistan'da öldürüyorlar. Birkaç tane feda veriliyor ya yani.